İzeger'in Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesli Merhaba, Türkiye, Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'tan Greenpeace İklim Adaleti Aktivistleri Atlantik Okyanusu'nda sondajı durdur, kirlettiğine öde yazılı pankartta büyük petrol şirketiyle anlaşmalı bir gemiye çıktılar. Petrol şirketi kar duyurusundan sadece iki gün önce Dört uluslararası Greenpeace gönülsü iklim krizini körükleyen ancak yarattığı kayıp ve hasara karşı tek kuruş ödemeyi reddeden şirkete ve fosil yakıt endüstrisine karşı barışçı bir protesto için Kanarya Adaları'na gitti ve kuzey kıyısı açıklarında bulunan White Marlin gemisine ulaştı. İklim adaleti aktivistleri Greenpeace Arctic Sunrise gemisinden denize indirilen 3 botla 51 bin tonluk ağır yük Gemisine yaklaştılar ve taşınabilir merdivenlerle güverteye tırmandılar. Türkiye'den Yakup Çetin Kaya, Arjantin'den Carlos Marcelo Barigi Amara ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Usner Granger ve İngiltere'den Imogen Michel şu anda geminin taşıdığı önemli kargoyu ele geçirdi. Petrol ve gaz platformunu Platform şirketin Penguins North Sea'deki petrol ve gaz sahasındaki 8 yeni kuyuyu açmasını sağlayacak üretim ekipmanlarını taşıyordu. Bunların içerisinde en önemlileri protestocular yanlarında platformu günlerce meşgul edecek kadar malzeme taşıdılar. Yeşil gazetede yer alan habere göre protesto gruplarının kullandığı gerilla taktiklerini dizginlemeyi amaçlayan geniş kapsamlı asayiş yasa tasarısı Lordlar Kamerası'nda tartışılırken Extinction Rebellion göstericileri tasarıyı protesto etmek üzere salona girdi. Protestoları bastırmak için polisin protestoculara uygulayabileceği müdahaleleri arttırmayı hedefleyen bir yasa tasarısı Birleşik Krallık'ın Lordlar Kamerası'nda yaşanan Beklenmedik gelişmelerle parlamentonun iki meclisi arasında gergin bir tartışma zemini hazırladı. The Guardian'dan Tom Ambrose'un aktardığına göre İşçi Partisi üyesi Vernon Coker, şimdi burada hepimizin makul bulduğu, kabul edilebilir, gördüğü, protestoların yasa dışı hale getirileceği bir yasa çıkarıyoruz diyerek tasarının uygulanabilmesi için öncelikle polisin müdahale eşiğinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Polisin göstericilere uygulayabileceği müdahalenin arttırılmasını öngören yasa tasarısı 221'e karşı 243 oyla reddedildi. Tasarının 22 oyla reddedilmesi, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yollarda aksaklık ve tıkanma yaratmak gibi taktikleri kullanılan Just Stop Oil, Insulate Britain ve Extinction Rebellion gibi grupların protestolarının engellenebilmesi için ciddi aksaklık ifadesinin de daha katı bir tanımlamaya gidilmesi gerektiği anlamına geliyor. Mevzuatın bu kısmı kendini bir yere zincirleme, tünel açma ve yolları kapatma gibi suçlara ilişkindi. Bozgunlar yasa teklifi konusunda seçilmeden göreve gelen meclis üyeleriyle seçimle göreve gelen avam kamerası arasında bir parlamento pimponu olarak bilinen bir mücadeleye zemin hazırladı. Kameralar pimpon gibi bunu tanımlamaya ve bu şekilde hareket etmeye Dursunlar veya Greenpeace'in eylemleri şiddetlenerek artarken biz bu eylemleri durdurmaya çalışalım. Bakalım dünya ne halde? Yeni bir araştırmaya göre dünya kritik bir iklim eşiğinin aşma aşamasında. Dünyayı küresel ısınmanın en yıkıcı etkilerinden kurtarmak için zamanın kalmadığını gösteriyor. Stanford Üniversitesi ve Colorado Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ısınma zaman çizelgelerini tahmin etmek için yapay zeka kullandı. Endüstriyel seviyelere göre sıcaklık artışının 1,5 derece üzerine çıkma ihtimalinin önümüzdeki 10 yılda çok olası olduğunu ortaya koydular. Çalışma aynı zamanda dünyanın uluslararası bilim insanlarının bir devrilme noktası olarak tanımladığı 2 derecelik ısınmayı aşma yolunda olduğunu ve %50 ihtimalle 100 yılın ortasına kadar vahim ölçütün karşılanabileceğini gösteriyor. Yani 100 yılın ortasında medeniyet çökebilir. Bilim insanları bunu diyor biz protesto edilmişsin mi bu konuda edilmesin mi onu tartışıyoruz. Bilim insanları geniş veri kümeleri arasında ilişkileri tanımlayan bir yapay zeka türü kullandı ve sistemi çok çeşitli küresel iklim modeli simülasyonlarıyla analiz etti, eğitti ve ardından verilen sıcaklık değişiklikleri için zaman çizelgesini belirledi. Model, emisyonlar hızla düşse bile 2 derecelik eşiğin 2044 ile 2065 arasında geçilmesi için yaklaşık %70 olasılık olduğunu ortaya koydu. Yapay zekanın tahmin becerisini kontrol etmek için geçmiş ölçümlerde devreye sokuldu ve sistemden Önceden not edilmiş mevcut ısıtma seviyelerini değerlendirmesi istendi. Ki esasında bu zaten bizim verilere baktığımız zaman bilim insanı yapay zekasıyla da ortaya koyduğumuz bir şey. Çıkış yolu türetim ekonomisi kitabını okursanız burada zaten bütün bunları bütün açıklığıyla yazdık. Gaya bizi sırtından atıyor mu dedik. Bilim insanları da attığını ortaya koyuyor. Yine Türkiye'de yaban hayatını korumak için çalışanlar dehşet içinde Gezi Zeltasından Torosların erişilmesi güç yükseltilerine ve Kafkaslara kadar gözden uzak noktalarda biriken çöp yığınları yaşam alanlarını yok ediyor. Türkiye'de yakıcı bir atık yönetememe problemiyle karşı karşıyayız. Türkiye'de yaban hayatının korunması için projeler yürüten Kuzey Doğa Derneği'nin BBC Türkçe ile paylaştığı gözlemlere göre buradaki bakir ormanlar, Arıcılık kaynaklı atıklarla dolu. Diyorlar ki burada rastladığımız bir ayı dışkısında arıcıların arılara verdikleri ve şekerli kek olarak adlandırılan şekerin plastik ambalajlarını bulmuştuk. Hayvan arı kovanlarını yerken muhtemelen bunları da yutmuş ve neyse ki dışkılamayla atmayı başarabilmiş yoksa ayının hali vahimdi. İklim krizine karşı ve doğa için artık harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.